Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, bugün müze ile başlayacağız yayına. Bende coşku duygusu uyandıran bir kitap. Yani müze deyince aslında coşku çok duyulmaz. Evet. Değil mi? Bizim e, memlekette en azından. Evet. Ama e, bu kitabın aslında bahsettiği şey coşku. Evet. Ee, Suzu Merdi yazmış. Peter Reynolds resimlemiş. Müren Beykan'ın Türkçesiyle kısa süre önce gün kitaplığından çıktı bu kitap, müze. Ee, bir resimli kitap bu. Ee, ve bir e, kız çocuğunun bir günlük müze ziyaretini anlatıyor. Ee, başlangıcında müze açık diye bir tabela var ve o tabelaya kapıya doğru ilerleyen o kız çocuğunu görüyoruz. Yani ve... daha yeni falan olduğu yer evet. burası yani. Evet. Oradan başlıyor öykü ve e, bu kızın ağzından anlatılıyor. Ne zaman bir sanat eseri görsem bir hoş oluyor içim diye başlıyor ve müzenin içinde dans ediyor, zıplıyor, koşuyor, yuvarlanıyor, kahkahalar atıyor. E, duygudan duyguya savruluyor kahramalarımız. müze de müze ha yani Herkes var o müzede yani. Evet. Ee, bir sanat müzesi burası. Ee, resimler, yani plastik sanatlar evet, müzesi, de resim var. ve heykel var. Ee, ve resimlere bakınca eğer sanat tarihiyle ilgili az çok bilginiz varsa resimlerin kimlere ait olduğunu görüyorsunuz. İşte Dögan'ın balerin resimlerinden biri var, Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi var işte Rodin'in düşünen adamına benzeyen bir heykel var. Bir sürü resim ve az çok çıkarabiliyorsun kim olduklarını ama bu kişilerle ilgili tek bir sözcük bile edilmiyor. İşin... Ya bir kenarda adı bile yazmıyor yani. Evet hiçbir şey yok. Ne bir isim var ne bir yorum var sadece o kızın müzede hissettikleri o resimlerin heykellerin onda yaşattığı duyguları anlatıyor bu kitap. Böyle bakınca duygular ve müze gerçekten farklı bir boyuta taşımış oluyor. Yani zaten e, çok öz bir şeye değinmiş. Yani şimdi bu resimli bir çocuk kitabı yani hani tamam ama e, bana göre e, bu kitap beni de çok heyecanlandırmıştı çünkü o yüzden böyle birden biraz sazı aldım. E, bana göre e, sanatla ilgili en öz şeyden bahsediyor yani evet. e, bu anlamda da son derece derin ya işte ne bileyim bilmem kimin estetiğini okudun mu falan böyle konuşmalar vardır ya uh -huh. sen bunu okudun mu asıl falan gibi <gülüyor> bir, bir e, noktadayım yani. Evet e, yani müze deyince benim aklıma yani ben çocukken e, sadece arkeoloji müzelerini bilirdim zaten e, plastik sanatlar müzeleri. Ya da modern sanat müzeleri, çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği müzeler Türkiye'de yoktu o zaman. Çok yakın tarihli işte Evet yani. ee, Sadece arkeolojik eserlerin müzede sergilendiğini bilirdim çocukken. Ve öyle yerlere gittiğin zaman da işte sessiz ol, hiçbir şeye dokunma, yaklaşma, el sürme gibi. Ya hazır ol da bak. Evet yani sonradan büyüyüp yetişkin olduğumda da gelip müzeleri ziyaret eden çocukları gördüğümde de çok da bir şey değişmemişti. Hep işte e, sessiz olun, gürültü yapmayın, dağılmayın. Yani çocuklar hep böyle komutlar verdirerek müze gezdirirlerdi. E, ve muhtemelen birçok çocuk için müze gezmek eziyetle eşdeğerdi. Acayip sıkıcı bir şey. Bir de e, izlediğin, baktığın şeyle e, nasıl ya televizyon değil ki o. Yani o sana bir şey veremiyor sen onunla temas etmezsen. Evet. Yani, mesela, yani bir yandan da şeyi anlayabiliyorum hani bir e, 2000 yıllık heykele el süremezsin. İyi de bunun çözümü var. Var ama. Yani replikasını yaparsın buna uygun bir alan yaratırsın. Yani bir sürü çözüm bulunabilir evet. buna yani. yani mesele o çözüm var. Yani orijinalini gösterdikten sonra gidip e, bunun replikasıyla yakın bir e, e, temas kurmak ya da Belki replikasını üretecek minik bir falan ya bir sürü şey yapılabiliriz, yapılabilir. canlandırmalar, seslendirmeler yani müzelerin e, bunlar için uygun alanları ve imkanları olabilir. Yani yaratılabilir. Yaratılabilir. Yani bütün bunlar yapılabilir. Evet. Yani sonuçta müzedeki eserle çocuk arasında kocaman bir sınır çekiyorsun. İşte. çekiliyor. du e, neyse yani bu günümüzde e, Türkiye koşullarına değişti bazı şeyler yani. Çok bir alanda tabii yani. müzelerde artık evet. hani çocuklar için oyun alanları var etkinlik alanları var müzedeki sergiyle eş zamanlı bir sürü şey yapılıyor ve çocukların o eserler üzerine düşünmeleri sağlanıyor. Yani İstanbul'daki bir birkaç özel müzeden bahsediyoruz. Evet. Yani aslında çok da kısıtlı Türkiye bir alanda değil. yapılıyor. 50 tane 100 tane müze var Türkiye'nin her yerinde çoğunun doğrudur tuvaleti bile yok. Bu da ayrı bir durum yani hani bırak etkinliği. Evet. Ve işte kitaba geri dönecek olursak, burada o sınır ortadan kaldırılmış. Yani eserle, izleyici arasındaki sınır ortadan kaldırılmış. Ve e, sanat tarihinin belli başlı yapıtlarını gördükçe, kitabın kahramanı olan kız, o resimde ne varsa, o, o resimden ne alıyorsa bedeniyle, ruhuyla, ...her türlü bunu yansıtıyor. Yani ya coşkudan bu arada, kastettiğim bu. Evet. Bu arada ama yine bir parantez açıp... E, ...şunu da söylemem lazım. Burada yine... ...resimler... E, ...işte çerçevelenmiş ve duvara asılı... ...işte heykeller yine belli bir noktada... ...belli Hı -hı. bir yerde falan ve... E, ...kahramanımız asla bunlara... ...fiziksel olarak dokunmuyor. Yani yine o... E, ...müzelerdeki... E, ...tutucu tavır diyeyim. Aslında bu kitapta da yok değil. Fakat... E, Müzeyle kurduğu içsel ilişkin yani Hı -hı. o müzede yaşadığı deneyimin aktarılıyor olması bize müzenin başka bir yerde olabileceğini söylüyor. Evet. Yani aslında biz oradan anlıyoruz müzenin evet. başka bir yerde olabileceğini yoksa yine dokunmuyor. Dokunmuyor hatta bir e, sahnede e, bu, bu sahne çok önemli işte bir sürü resim görüyor Hı -hı. geziyor ve boş bir tuvalle karşılaşıyor bir an duruyor o ana kadar kıpır kıpır yani yerde yuvarlanıyor kahkahalarla gülüyor çünkü resimler onu güldürebiliyor da o beyaz tuvalin karşısına geldiğinde duruyor bir anda ve senin dediğin gibi bir adım öne atıp adım atıp elleri geride kafasıyla yaklaşarak yakından inceliyor hani o klasik duyuş evet, evet, vardır ya evet, yaklaş evet. Yani dokunmuyorum Evet, Ama evet. yakından bakmaya çalışıyorum evet. diyor şu. Ee, o beyaz tuvale bakıp nerede renklerin nedir bunun anlamı? şimdi dek gördüğüm en tuhaf sanat eseri diyor. Bir şaka mı bu? Gözlerimi kapatıyorum ve beni çok şaşırtan bir şey oluyor diyor ve kafasının içinde o tuvale konulabilecek onlarca fikir, onlarca düşünce, onlarca hayal geçiveriyor. Daha önce gördüğü şeyler. Hı -hı. Kendi yaşamından bir takım e, resimler. O tuvalde yer buluyor. E, işin bu kısmı da çok güzel. Çok güzel evet. Yani boş bir tuvali böyle yani ki o da gerçekten bir eser e, zaten. Ama buraya e, bu deneyimi aktarması bize e, hani şu yani bunu ben de yaparım Hı -hı. ya da bunu niye yapmış ki sorusunda yanıtını aslında evet. vermiş oluyor ve çok kolay, basit, pratik bir şekilde vermiş oluyor. Bu yüzden de güçlü bir kitap bu. Evet. E, ve e, Yine devam ediyor, Şu duygularını e, içinde yaşadığı enerjiyi de birazcık analiz ediyor. Çıkışa doğru giderken artık e, müzeden kopmuş, gözleri kapalı ve kendi üst dünyasında müzenin onda bıraktığı izleri tartıyor hmm. birazcık da, kitabın kahramanı. E, müze kapanıyor ama sonuçta e, gördüğüm her şeyde etkisi sürüyor diyor. Müze benim içimde yaşıyor diyor. Bu cümle hmm. çok önemli. Müzeyi bu kadar özümsemiş ki. Ee, bütün bir gün orada yaşadığı her şey artık onun içinde yaşıyor ve bu, bu çocuğun en azından sanata bakışı gerçekten bambaşka bir noktaya varmış müze ziyaretinden sonra. Ee, umarım... Ama onda bir altyapı var belli yani boş değil o müzeye gelirken boş değil. Yani <gülüyor> o, onu, o ayrıntıyı atlamamak lazım çünkü ne zaman bir sanat eseri görsem diye başlıyor evet, zaten, zaten. Evet daha önce zaten daha önceden görmüş. bir aşinalığı var bir şeylere ki bu da bu ee... da Hani bir altyapı vermenin önemine bir başka işaret e, olabilir. Yani kitaptan belki gereğinden fazla anlam çıkartıyoruz ama e, sonuçta Türkiye'deyiz. Evet yani sonuçta bu kitapta başka birçok kapı evet. açacak o, bunu okuyacak çocuklar için. E, Suzu'un bilmiyordum ben ilk defa rastladığım bir isim ama Peter Reynolds'ı daha önce Bir Dolap Kitap'ta Mış Gibi ve Nokta hmm, diye nokta, iki evet. kitabından söz etmiştik. Oradan resimlerinden hatırlıyoruz. Gerçekten keyifli, hareketli bir çizgisi var. Benim hoşuma gidiyor. Hmm. Bakmaktan keyif alıyorum resimlerine. Bu kitabı bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Müzeyi. Bu yayını bant kaydını hmm. Bir Dolap Kitap'ta yayınladığımız zaman altına yorum bırakarak hatta müzelerle ilgili deneyimleriniz varsa onları da yorumunuzda Paylaşa paylaşabilirsiniz. Ve çekilişe katılabilirsiniz. Ee, istersen Bir müzik arası. Müzik arası zamanı geldi. Evet. Ne dinleyeceğiz? Bu kitabın yarattığı his gibi güzel duygular uyandıran bir şarkı var. Yani en azından bende öyle bir his uyandırıyor. Simon and Garfunkel söylüyor. The 59th Street Bridge Song. Make them all. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Ee, yine bir resimli kitapla devam ediyoruz. Ama e, ya yani onun da, müzenin de sanıyorum öyleydi. Bunun da yaş grubu biraz bir Hani resimli kitap deyince okul öncesi anlaşılır ya. Hı -hı. Değil yani. Gerçi Tayga çok düşkün bu kitaba ve sürekli e, bize tekrar tekrar okutuyor, resimlerine bakıyor ediyor ama hani daha bir işte ilkokul. Okuman, çağına yönelik evet. bir resimli kitap diyebilirim derim yani öyle. Bink ve Goli adlı bir kitap bu. Binbir Çiçek kitaplar tarafı Binbir Çiçek kitaplar tarafından Türkçesi yayınlandı. Özlem Özarpacı'nın çevirisiyle. Katey Camilo ve Alison Mackie birlikte yazmışlar. Resimleyen de Tony Fusil. İki arkadaş. Bing ve Goli. iki kız arkadaş. Ee, ve onların... ...gündelik hayatı. Sıradan gündelik hayatı. E, ama arkadaşlıkları üzerine. Üç tane öykü içeriyor bu kitap. Hı hı. E, kitabın devamı... Yani iki kitabı daha var bu bir dizi. E, ama onları okumadığım için... ...haklarında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. E, Bing ve Goli'nin... Işte, Sıradan gündelik hayatları içerisindeyiz. Mesela işte bir gün işte kitap böyle başlıyor. Telefonlaşıyorlar. Ne yapalım hadi heyecanlı bir şey yapalım. Nedir o heyecanlı şey? E paten kayalım hı hı. diye. Mesela. Yani bu kadar sıradan bir günden bahsediyoruz yani. Paten kayacaklar işte heyecanlı bir Hayatların şey yapmış Hayatların ortasından giriveriyoruz. Tabii tabii öyle bir yerden giriyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz insanlar değil ama bir yerden giriyoruz. İşte paten kayarlarken kentin kasabanın içinde işte şeyi görüyorlar... Delicesine parlak renkli çoraplar. Haydi siz de bir çorap alın diye bir ilan görüyorlar böyle bir alışveriş ee, bir mağaza gibi bir yerde. Ve işte hemen e, Bing kendisine yeni çoraplar gerektiğini söyleyip bunların peşine düşüyor. Ve gidip e, işte korkunç derecede renkli yani gerçekten hani e, olabilecek en cafcaflı renklere sahip çizgili. Çok güzel. E, tabii çok güzel. Senin de çok seveceğin çoraplar bunlar. Ben de giyerim aslında ya düşündüm de <gülüyor> e, çorapları işte seçiyor. Arkadaşı Goli de yani bu arada tabi da söylemek lazım daha buradan anlıyoruz. Goli de yani diyor böyle saçma bir çorabı giyecek misin gerçekten? Aslında işte Goli uzun, e, Bing kısa. E, Goli işte e, daha, daha es daha esmer bir Aha. kere Hani işte Bing sarı saçlı işte Goli daha e, ağır başlı. Bing daha böyle vıt vıt vıt zıpır evet. e, bitip falan. Aslında Goli. birbirlerine çok tersler. Evet. Goli'nin saçları hep düzgün ve tokalar evet, takılı ama Bing'in Bink saçları darmadağın evet, saçları var. İşte bu çorapları alınca Goli de tepki gösteriyor. Yani e, hani keşke bu çorapları almamış olsaydım falan gibi. E, evet. Ve evlerine dönüyorlar. Evlerde enteresan böyle çok büyük heybetli bir anıt ağaç diyebileceğim bir ağaç. Ama hani yapraklı falan değil artık Hı -hı. Yani belli ki. Ee, çok yaşlı bir ağaç. Ee, birinin evi o ağacın dibinde köklerinin arasında bir kulübe. Diğerininki ağacın dallarından birinde bir kulübe. Bir de bir dalın üzerinde oturdukları bir kanepe falan var. Yani bir de böyle bir ortamda e, yaşıyorlar. Ve bu çorap aralarında bir meseleye dönüşüyor. İşte Bing gidiyor kendi evinde bu çoraplarını giymeye çalışıyor falan. Ee, ve acıkıyor bu arada. Gollin'in de krep yaptığını Umuyor. Bu arada krep de bu kitapta sürekli e, giden şeylerden biri. E, i̇şte çoraplarını giymiş bir şekilde e, Goli'nin evine gidiyor. E, yani Fakat Goli sen o saçma sapan çoraplarını çıkarırsan ben de sana krep yaparım diyerek aslında bir türlü reddediyor. Zaten hani o da sinirlenip geri dönüyor. Goli'nin işte sorunu zaten her şeyin kendi istediği gibi falan hani vardır ya böyle yani. Bayağı çatışıyorlar yani aslında. Fakat işte zaman geçtikçe birbirlerinden uzak durmak da hani pek onların hoşuna gitmiyor ve en sonunda bir çözüm buluyorlar. Bir uzlaşma yolu buluyorlar. Bing çoraplarından birini çıkarıyor bir tekini. <gülüyor> <gülüyor> Goli kreplerin yarısını zaten tam ona götürmek üzereyken bir şekilde işte buluşuyorlar ortak bir noktada ve işte ağacın dalındaki kanepelerinde oturup kreplerini yiyorlar bir güzel ve bu ilk macera böyle bitiyor. Son derece ve ha çorabı da şeye asıyorlar. Ağacın dalına asıyorlar bayrak, bayrak gibi. <gülüyor> O da orada dalgalanıyor diğer teki filan. Yani dahi ilk hikayede aslında şunu görüyoruz. Bu iki kişi birbirlerini çok seviyorlar. Yani uyumsuzlukları, çatışmaları, atışmaları vesaire hiçbir şey onların bir arada olmalarını, birbirlerini aramalarını engelleyemiyor. Ki hani çok... Saf haliyle bir arkadaşlıktan dostluktan daha Hı -hı. doğrusu e, bahsediyoruz. Yani sorgusuz sualsiz e, bir dostluktan bahsediyoruz. Sonra bir diğer macerada e, yakından dön not yakında döneceğim diye Goli yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Bu arada Hı. şimdi araya giriyorum Gir. ee, biraz alakasız bir şey olacak ama evlerin dış görünüşleri ve içleri, içleri de Goli'nin evi. Son derece modern evet, bir tasarıma evet, sahip evet. mimari olarak da içindeki eşyalar da öyle. dışarıdan ama bu büyüklüğü görmek mümkün değil burada. Evet. Ee, diğerinde yine evet. bir ev ama içinde ve geniş. Ee, evet evet çok güzel oyunlar var evet. yani böyle hani mekanlarla vesaireyle İşte Goli bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Dünya küresini şöyle bir çevirip parmak basıyor. Ant dağlarına tırmanacakmış bir <gülüyor> falan ee, ve o yolculuğa çıkıyor yani evinin içinde. Bu arada yani bir yere gittiği falan yok. Ama başlıyor tırmanmaya. Kapıya da not yazmış. İlgili kişiye değil. <gülüyor> i̇şte şu an bir seyahatteyim. O yüzden kapıyı açamıyorum. Tabii yine bir krep yeme meseleleri var. Krep yemek istiyor aslında Bing'de falan. İşte Bing buna bir bozuluyor. Tak tak vuruyor. Nasıl ilgili kişi ben miyim yani? Ne demek istiyor ki bu şimdi falan. Onun kapıya vurduğu sahnenin ardından... goli daha tırmanırken görüyoruz evin içinde. <gülüyor> Ev yok yani, artık. Evin içi art değil orası. Ama işte bir yandan evin içi. <gülüyor> Çünkü o da kapının önünde ve konuşuyorlar karşılıklı. Şu anda sana yanıt veremem işte. Seninle konuşamam ben tırmanıyorum falan diye işte. Ant dağlarının tepesindeyim. Nasıl konuşayım senle falan Çok diye. seviyorum bu sahneyi. Evet bu da çok güzel. Yani zaten sanıyorum Tayga'nın ilgisi çeken şeylerden biri de bu yani. Tam kavrayamadığı garip bir şey var burada ve ne oluyor yani bir türlü anlayamıyor, O yüzden çok bakıyor e, buralara. Eee bu şey anlamında da çok güzel. Yani bir yolculuğa çıkmanın bir başka hali Hı -hı. olarak yani iyi bir öneri gerçekten de. Ee, işte Bing geri dönüyor kendi başına vakit geçirmeye çalışıyor bilmem ne falan filan ama dayanamıyor sonunda geri döndüm acaba Goli diye tekrar gidiyor. Yeni bir not var. Bir daha rahatsız edersen çok kızacağım diye. Yani <gülüyor> düşenmemiş not ilip ilip de, evet <gülüyor> evet tekrar. Bu yine de kapıyı çalıyor filan. Yani bu yandan o da yine de kapıyı çalıyor. Bu arada tam bir şeyde e, goli tam bir negatif duvarı aşıyor. Yani böyle hani nasıl diyeceğim şimdi negatif Ters. duvarı? Tersine. evet yani e, e, kayana çıkıntı yapmış. Hani yere paralel tırmanmanız lazım falan gibi. Yani onu aşmaya çalışıyor Bağın falan. en noktalarından evet, birinde. Evet. Ondan sonra e, işte acıkma meselesi var. Yine bir krep yiyecekler falan filan. E, pardon burada sandviç var ya yani. krep diyorum ben. İşte neyse sonuçta Bink gidiyor. işte sandviç hazırlamaya başlıyor falan. Ama kıyamıyor. Tekrar hazırladığı sandviçler dönüyor. Yeni bir not. Bink kapıyı çalmamanı istirham ediyorum. <gülüyor> bu sefer Bink şeye takılıyor. İstirham ne ya? Filan diye bu sefer ona takılıyor. Bilmiyorum. Yine de kapıyı çalıyor. Vesaire. En sonunda işte e, kapıda bekliyor bekliyor. Goli dağın tepesine tırmanınca gidiyor onun yanına. Dağın tepesinde birlikte sandviçlerini yiyorlar. Dağın tepesine taktığı bayrak da Bink'in çorabı. çorabı. Evet. Yani bu macerada böyle bir tatlılıkla bitiyor. Ama dağın tepesinde birlikte yedikleri sahne de çok güzel çok değil tatlı, mi? Çok tatlı, çok güzel yani. Evet almışlar, evet, Karlı dağlarda. bink nasıl vardı oraya o da ayrı. <gülüyor> ee, Bu üçüncü macerada da çorap edinmek gibi bir balık edinme macerası var bu sefer. Haydi bir balık edinin diyor birisi. Bunlar da hemen bink de hemen bir balık edinmeye karar veriyor. Yani böyle kolay etkilenen dev tip. Ve en yakın dostu, en iyi arkadaşı falan. Goli de gıcık olmaya başlıyor tabii biraz. Yani saçma geliyor ona. Balığı mı kıskanıyor? Bing de öyle diyor zaten. Sen kıskanıyorsun onu falan. Diye. Adını da ne koymuştu bakayım unuttum. Aa, Fred bakayım. miydi? Fred miydi? Fred galiba. Ee, i̇şte Goli ona tabii Goli akıllı, akılcı olan. Yani hani akılla, mantıkla hareket eden. Bing duygularıyla hareket Hı -hı. eden e, taraf işte e, mesela işte Goli onu arıyor krep yeme yemeye gelmek ister misin? Ama Fred'le geliyoruz filan diye. Goli diyor ki ya iki kişilik yaptım. Fred kim? Hani filan. İşte o benimkinden yer. Bilmem ne. Bir balığıyla geliyor böyle bir kavanozun, fanosun içinde. Ona krep yedirmeye çalışıyorum Ben de sonra işte e, balıklarla ilgili, denizaltıyla ilgili bir filme götürüyor balığını. Goli yine böyle çok sinir oluyor bu duruma falan. Sonra birlikte paten kaymaya. Yine heyecanlı bir şey yapalım. Ne yapalım? Hadi paten kayalım. Fred paten kaymak istiyor. O sırada balık işte takılıyor ee, yine Tayga'nın en çok dikkatini çeken sahnelerden biri çünkü düşme varsa hani kaza, kaza <gülüyor> varsa Tayga oradadır ee, işte işte niye düşüyor nasıl düşüyor falan neyse sonuçta balık e, sudan çıkmış oluyor çünkü fanus kırılıyor sular akıyor falan ve golinin onu bir kurtarma sahnesi var ee, Bink'in o an kapıldığı panik ve en son sahnede yani bunu artık anlatmayayım Kitabı bu kadar bu kadar canın hiçliyse anlatmayayım buna kendiniz bakın ee, ...çok tatlı bir noktada yine bitiyor. Yani şekerlikten ölüyor yani kitap... ...öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, hikayeler çok güzel. Çizimler çok güzel. Yani Tony Fusil, Fusil çok başarılı bir çizim. Çizgi roman tadı da var birazcık. Çizgi roman tadı da var. Yani çok güzel kısa öyküler, az metin... ...ama her şey çok açık, net. Duygular yoğun, ifadeler yoğun. Her şey çok güzel. Yani e, şu kitaplar... E, ...bir çocuğun... ...yani... Nasıl olur da okumaz diye sorasım geliyor. Yani Nasıl olur da okumaz? Çok rahat okunabileceği bir şey. Bing ve Goli 1001 çiçek kitaplardan çıkmıştı. Kate Di Camilo ve Alison McKee'nin yazıp Tony Fusselli'nin resimlediği kitap. Türkçeleştiren Özlem Özerpacı. Evet çok güzel bir kitapmış. Ağzına sağlık. <gülüyor> Hepsini anlattım. <gülüyor> Bugünlük Bir Dolap Kitabı'nın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.